1112, numaralı konu, Amr İbnül As'ın ölüm döşeğinde iken ölümden sonra olacakları düşünerek ağlaması, evet, i̇bn Şimase el-Mehri şöyle anlatıyor, ölüm döşeğinde yatmakta olan Amr İbnül As'ı ziyaret etmeye gitmiştik, yüzü duvara dönük olduğu halde ağlıyordu, oğlu ise, babacığım, niçin ağlıyorsun, Hazreti Peygamber sana şu şu müjdeleri vermediler mi, diyor, fakat bunlara rağmen o yüzü duvara dönük olarak ağlamaya devam ediyordu, nihayet dönerek bizlere şunları söyledi, bana göre amellerimin en üstünü Allah'tan başka ilahın olmayıp Muhammed'in de onun Rasulü olduğuna dair getirmiş olduğum şehadettir. Ben hayatımda 3 devre geçirdim. İlk anda benim yanımda Hazreti Peygamber'den daha fazla buz edilecek kimse yoktu. Onun öldürülmesini de herkesten çok ben istiyordum. Eğer bu durumda ölmüş olsaydım doğruca cehenneme girerdim. Sonra Allah Teala kalbimi İslam'a açtı. Yanına geldiğimde Hazreti Peygambere sağ elini uzat da sana biat edeyim ey Allah Rasulü, dedim mübarek sağ ellerini uzattıklarında da onu tutmadım bunun üzerine eyam elimi niçin tutmuyorsun buyurdular ben de bir şart koşmak istiyorum dedim peki şartın nedir dediklerinde de bütün günahlarımın efolunmasını istiyorum dedim şöyle buyurdular eyam sen İslamiyetin kendisinden önce yapılanların hepsini sildiğini bilmiyor musun aynı şekilde hicret ve hac da kendilerinden önceki her şeyi silerler işte o günden sonra da yanımda Hazreti Peygamberden daha sevimli ve daha büyük kimse olmadı, eğer benden onu vasıflandırmam istenilse bunu yapabilecek gücümün olduğunu zannetmiyorum, çünkü azametinden dolayı kendisine bir kere dahi olsun dikkatli bir şekilde bakabilmiş değilim, eğer bu devrede ölmüş olsaydım cennetlik olacağımı umardım, ama Hazreti Peygamber'den sonra biz bazı şeylere sahip olduk, işte bu devrede sonumun ne olacağını bilemiyorum, öldüğümde cenazemin sesli olarak ağlayan kadınların takip etmelerine izin vermeyin, ayrıca ateşlerinden Değtirilmesin, beni kabrime koyduğunuzda toprağı üzerime yavaş yavaş atınız, defin işini bitirdiğinizde de kabrimin yanında bir devenin kesilip etinin paylaştırılabileceği kadar bir zaman durunuz, böylece Rabbimin elçilerine ne cevap vereceğimi bilene kadar bana arkadaşlık yapmış olursunuz, Amr İbnül As vefat edeceği zaman ağladı, oğlu Abdullah, ey babacığım, niçin ağlıyorsun, yoksa ölümden mi korkuyorsun, diye sordu, Amr ise, hayır, Allah'a yemin ederim ki ölümden asla korkmuyorum, beni korkutan ondan sonrasıdır karşılığını verdi oğlunun teselli mahiyetinde sen hayır üzerindeydin deyip kendisine Hazreti Peygamber'in arkadaşlığını ve Şam fetihlerini hatırlattığında da Amr İbnül As şunları söyledi Bunların hepsinden daha üstün bir şey vardır ki onu söylemeyi unuttun bu da Allah'tan başka ilah yoktur dememdir arkamdan hiçbir kadın ağlayıp matem tutmasın cenazeme ateş getirilmesin ve beni övmek için de kimse tutulmasın Kefenimi de üzerime bağlayınız, çünkü ben muhakeme edileceğim, kabre indirdiğinizde toprağı üzerime yayarak atınız, zira sağ tarafın toprağı sol tarafımdan daha layık değildir, bir de sakın kabrime herhangi bir odun veya taş koymayınız, Amr İbnül As yukarıdaki sözlerinden sonra yüzünü duvara çevirerek, Ey Allah'ım, sen bize emrettin, bizse bunlara uymayarak sana isyan ettik, bize bazı şeyleri yasakladın, fakat biz bunlara da riayet etmedik, bizleri ancak senin affın kurtarabilir, dedi.